44. konu, Tufel'in babasını ve hanımını İslam'a daveti ve onların da bunu kabul etmesi. Eve vardığımda yaşlı babam yanıma geldi. Ona benden uzak dur ey babam, sen benden, ben de senden değiliz, dedim. Babam en için ey oğul, deyince de ben Müslüman oldum, Muhammed'in dinine tabi oldum, dedim. Bunun üzerine babam benim dinim de senin dinindir, diyerek yıkandı ve elbiselerini temizledi. Sonra yanıma geldi. Ona İslam'ı anlattım, o da Müslüman oldu, daha sonra hanımım da geldi, ona da benden uzak dur, ben senden, sen de benden değiliz, dedim, hanımım anam babam sana feda olsun, niçin, dedi, ben de benimle senin aranı İslam ayırmıştır, dedim, bunun üzerine Müslüman oldu, bundan sonra kabilemi İslam'a davet ettim, fakat onlar bu davetime çok geç icabet ettiler.